İyi günler. Nasılsın Karagöz'üm? İyidir, e, Hacı Vat iyidir, iyidir. Hayırdır, canın sıkkın gibi. Ee, ne yaparsın, evden işe, işten eve. Canım, eve gelip soluklandıktan sonra... ...geç biraz bilgisayarın başına, biraz sörf yap sen de. Ben denize ayağımı sokamıyorum, sen sörf yapmıyorsun. Canım, internette gezin demek istiyorum yani. Bak, dünyanın bir ucuna iki tıkla gidiyorsun. İki tıkla da geri geliyorsan şahane. Yoksa gidip de dönmemek var değil mi acı vardır? Yahu sen anladın beni anladın. Ben seni anladım da bu interneti anlayamadım. Ondan önce bilgisayarı denen illeti hiç anlayamadım. Ha sen daha oradasın. Ya buradayım sen de dünyanın öteki ucundan bahsediyorsun. Hadi hadi o zaman sana öğreteyim ben gel gel bakalım. Hazır burada bilgisayar da var. <gülüyor> Bak şimdi evet. buraya basıp açıyoruz gördün mü? Heh, ...bastıktan sonra biraz bekliyoruz. Ee, ne yazıyor orada? Kablosuz ağ bağlantısı algılanamadı. <gülüyor> Al şu kabloları... ...koy önüne bilgisayar bağlantıyı... ...aramasın. İlahi karagözüm öyle koymakla olmaz. Bekleyeceğiz. O bağlanacak interneti. Heh, bak tamam bağlandı gördün mü? Ha. Ekranın solundaki ikonu. Yani şu resmi tıklıyoruz. Anlamadım. Şimdi bir dakika. Senin solun mu benim solun mu? Şurası karagözüm şurası işte baksana... Aa, ama tıklamıyor. Ya, ne oldu ki buna? Ee, klavyenin bağlantısı mı koptu ki yoksa? Dur dur ben hallederim. Dur dur dur Karagöz'üm ne yapıyorsun? Klavyeyi çekiyorum. Bağlantısı var mı yok mu o zaman anlarız. Geldiğine göre bağlantısı yok deme Yani Karagöz'üm ilginç yöntemlerim var. Neyse dur takalım şunu. Eğildim tak şunu. Ha. ha tamam takıldı tamam. Ee, şimdi şu pencereyi açacaksın. Ne penceresi canım bu havada? Bırak kapalı kalsın. Ya o ekrandaki pencereyi diyorum. Ha ona pencere mi diyorsunuz siz? Tamam. Heh, ha, evet, anladım. pencere diyoruz. Evet, tıklıyoruz. Gittik mi öteki uca? Dur canım sabret biraz. Sabrettim biraz. Heh, dur. Aa, tamam. Şimdi bak. Şu adrese girip mesaj filan atabilirsin. Benim yazdığım gibi yazacaksın. Heh, yaz bakalım sende. Hadi aynısını yaz bakayım. Ya adresteki şu ağanın etrafına o daireyi nasıl çizeceğimi bulamıyorum. Nereden çiziliyor o? İlahi Karagöz'üm çizmeyeceksin. Onu burada tuşlayacaksın. Hah bak tamam. Buraya da aynen benim girdiğim gibi şifreni gir bakalım şimdi. Ha şifre. Evet. Ama benimkinden farklı olacak ha ona göre. Girdin mi? Ee, evet girdim. Ha yine olmadı. Şifreyi yanlış yazdın herhalde Karagöz'üm. Yok sen beş yıldız koymuştun ben de değiştirdim altı yıldız koydum. Valla ne yıldızı neyse neyse geçelim başka bir şeye geçelim. Ee, şimdilik şu pencereyi kapatalım. Kapyalım, cereyan yapmasın. sana. Hadi bakalım tamam şimdi buraya bak iyi bak. Ekranın önünde ne var kara gözüm ne görüyorsun? Ee, ne bileyim doldurmuşsun burayı bir sürü kalemlikle kağıtla mağıtla filan. Yahu bilgisayarın ekranını diyorum. Tamam ben de onun önünü diyorum işte. Karagöz, parmağımın gösterdiği yere bakar mısın lütfen? Baktım ha tamam. Yeni bir pencere var. Buraya da aklına ne gelirse yaz çıkar. Yazdın mı? Evet yazdım. Ne yazdın öyle? Aklına ne gelirse yazdım. Yahu yani aklına ne soru takıldıysa, neyi öğrenmek istiyorsan onu yaz demek istedim. Beni çıldırtma. İyi, eh, peki anladık. Neyse, bugünlük sana bu ders yeter. Ne oldu çabuk bezettin? Yok şey yani evden beklerler de ondan yoksa sonra devam ederiz yani İyi öyle olsun ben biraz bakayım bari Hadi kapatalım pencereyi şey programı kapatalım Dur dur kapatma ben çalışacağım Onu demiyorum yani radyo programını diyorum Karagöz'ü Doğru biz kaptırdık bilgiyi bizim bizim birbiri radyo programımız vardı değil mi ha, Nihayet ee, hatırladım gereksiz yere e, meşgul ettik e, kablosuz silen. Geldik yine kelamın sonuna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 varis şeyleri söyleyebilen birini bulsaydık ya gürültü yapmayın stüdyodayız abi <gülüyor>